Bismillahirrahmanirrahim Züht ve Zahitlerin vası Bu risalenin yazarı Ebu Said İbnül Arabi Züht ehli bir alimdir. Adı Ebu Said Ahmet İbn Muhammed İbn Ziyad İbn Bişir İbnül Arabi'dir. Basra'da doğmuştur. Sonra Hicaz'a hicret etti ve Mekke'de halim Şerif'in şeyhi makamına getirilmiştir. Hicri 340 yılında zikade ayında vefat etmiştir. İmam Ezzehebi onun hakkında şöyle der. O hadis imamı sadık bir hafız ve şeyh Basralı sufil, Ebu Said el-Arabi'dir, Mekke'de ikamet etmiş ve Harim-i Şerif'in şeyhidir. Müellif kitabına Ebu Hureyye radiyallahu anhım Rivayet edilen bir hadisle başlar. Ebû Hüreyre radıyallahu anhuma Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle dediğini rivayet eder. Önemli olup da Allah'a hamd etmekle başlanılmayan her işin sonu kesiktir. Hadisi İbn Mace'sünen'in de 1. cilt 610'lu rivayet. Hamd tüm kainatı yaratan, göklerde ve yerde kendisine ibadet edilen övülen Allah'a'dır. Hamdın en faziletlisi ve en yücesi, hamdın en kamili ve müntehası O'na'dır. Salat ve selam O'nun kulu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Bilesin ki, ilim ehli eskiden beri zühtün manası hakkında ihtilaf etmişler ve bu hususta onlar çok söz söylemişlerdir. Ben sana şimdiye kadar bana ulaşmış sözleri açıklayacağım. Allah'ın benim muvaffak kılmasını biliyorum. Hasan el-Basri'nin Rahimullah'ın yanında züften söz edildi. Bazıları ona giyin dediler, bazıları yeme içme dediler, diğer bazıları da bunun gibi sözler söyleyince, el-Hasan dedi ki, hiçbiriniz isabetli olanı söylemediniz. Zahit olan kimse bir kimseyi görünce, işte bu benden daha hayırlıdır diyen kişidir. Bu söz alçak gönüllüğe ve insanın kendi makamını küçük görmesine dahildir. Muhammed İbni Muaviye el ezrak anlatıyor. Ömer İbni Abdülaziz Rahimullah, El Hasan Rahimullah'a şöyle yazdı. Bana ilim öğret. Öğrettiğini de çok kısa bir şekilde yaz. Bunun üzerine El Hasan Rahimullah ona şunları yazdı. Bu ilim seni ıslah edici ve senin elinle de başkalarını ıslah edici olan zülhtür. Bil ki züft yakinde, yakin tefekkürde, tefekkür ise ibret almadadır. Eğer dünya hakkında iyice tefekkür edersen onu satın almak için nevsini satmaya değmeyeceğini ve nefsinin dünyanın değersizliği karşısında ondan nefret ettiğini göreceksin. Sufyan İbni Uyeyna Rahimullah diyor ki, El-Zuhriye dediler ki, züft nedir? Dedi ki, haramın sabrına galebe çalmadığı ve helalin de kendisini şükürden alıkoymadığı kimsenin amelidir. Bunun da anlamı, Allah'ın nimetlerinin Allah'tan olduğunu kabul etmek ve nimeti Allah'a itaatte kullanmaktır. Uheyb elmek ki, Rahimullah dedi ki, dünya hayatında zahitlik. Dünyalık olan şeylerden elde edemediğinden ümitsizliğe kapılmamak ve ondan sonra verilenden de şımarmamandır. sufyan es Sevri Rahimullah dedi ki, dünyada zahitlik kısa amel sahibi olmaktır. Yoksa katı yemekler yiyip aba giyilmek değildir. İsağ ibn Mansur es Salüle Rahimullah anlatıyor. Ben ve bir arkadaşım Davud Ettehiz ziyarete gittik. Gittiğimizde toprak üzerinde oturuyordu. Onu görünce arkadaşıma dedim ki bu zahid bir adama benziyor. Bunun üzerine Davut şöyle dedi. Zahid bir şey elde etmeye güç yetirdikten sonra onu terk edendir. Fudal İbni İyad Rahimullah dedi ki zülh Allah Azze ve Celle'den razı olmaktır. Abdü, Abdullah İbni Abdülaziz El Ömer dedi ki zülh razı olmaktır diyordu. İbrahim bin Edhem Rahimullah dedi ki züht üç sınıftır. Farz olan züht, fazilet olan züht, selamet olan züht. Alimler dediler ki farz olan züht harama karşı olandır. Fazilet olan züht helalde olandır. Selamet olan züht ise şüpheli olan şeylerde olandır. Sufyan'a Rahimullah a denildi ki zühtün nedir? Dedi ki bollukta kişinin Şükreden bir kul olması, belada da sabırlı olmasıdır. Kişi böyle olduğu zaman zahittir. Yine Sufyan Rahimullah'a şükür nedir diye sorulunca, Allah'ın yasaklarından kaçınmaktır diye cevap verdi. Ahmet İbni Ebu'l Havvari diyor ki, Sufyan İbni Uyeyne'ye ile ilgili şeylerde zülh nedir diye sordum. Dedi ki, kendisine nimet verilince şükür etmek, belaya uğrayınca sabretmektir. Sonra ona şöyle dedim, Ey Muhammed! Diyelim ki bir kimse kendisine nimet verilince şükretti, belaya uğrayınca sabretti, peki nimet içinde yüzen bir kimse nasıl zahit olur? Ben böyle deyince eliyle bana vurdu ve sus dedi. Kim ki nimetler kendisini şükretmekten ve belalardan da sabretmekten alıkoymamışsa işte zahit odur. Yine Ebu'l Havvari dedi ki, Ahmet İbn Süleyman Ebberane'yi duydum diyordu ki, kişinin kalbinde dünyalık şehvetler olduğu halde züht gösterişinde bulunması caiz değildir. Eğer kişinin kalbinde dünya şehvetlerinden bir şehvet kalmışsa o zaman zühtünü açığa vurabilir. Çünkü kalp zenginliği zühtün alametlerindendir. Kalbiyle zahit olur da zühtünü açığa vurursa o zaman zahit sıfatını hak etmiştir. Eğer züftünü sabır elbisesiyle gizlerse ve insanların gözlerinden kendini korursa, bu onun züftü için daha iyidir. Yine Ahmet İbni Ebil Havvar anlatıyor. Mada İbni İsa, Eşşami'den duydum diyordu ki, zahitler züftü, kalbi ahiret için gereksiz olan şeylerden temizlemek için istemişlerdir. Bu da züftü, kalbi Allah'ın zikrinden alıkoyan her şeyde olması gerektiğine delalet eder. Kuzeymi Ebü Muhammed diyor ki, Bekir İbni Abdullah, El Müzen'i kardeşlerine rastladığında onlara şöyle dua ederdi. Allah bize de, size de, yalnız başlarına haramlarla baş başa kaldığınızda, Allah'ın kendilerini gördüğünü bilip, haramları terk edenlerin zühtünü versin. Hakim Cafer dedi ki, Ebu Abdullah El Basa Barasi'yi duydum, şöyle diyordu. Kim gerçekte zahitlik ederse, onun dünyadaki sıkıntısı hafif olur. Kim de amellerinin sevabını bilmezse, bu her durumda onun sırtında bir yük olur. İbrahim Ebu'l Eş'az diyor ki, Hudal İbni İyya'da dünyada zülh nedir diye sordum. Dedi ki, kanaat etmek zülhtür, o da kalp zenginliğidir. Hasan el ı Rahimullah'a zülh hakkında sorulunca şöyle dedi.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 Dünyada zülh ise insanlarla karşılaşma sevgisinde zahid olmaktır. İbrahim i̇bn Eş Az Fıda'yı şöyle derken işittim diyor. Dünyada zahid olmanın alameti, insanlar hakkında zahid olmaktır. Ebu Süleyman et ı Rahimullah der ki, Irak'ta bize karşı zülhün ne olduğu hakkında ihtilafa düştüler. Onların kimi zülh, insanlarla daima beraber olmayı terk etmektir dedi. Onların kimisi de şehvetleri terk etmektir dedi. Bunun üzerine Ebu Süleyman Etteran'ı şunu söyledi. Onların sözleri birbirine yakın olan sözlerdir. Ahmet İbni Ebel Havvari de şöyle dedi. Kim insanlarla karşılaşmayı terk ederse o kimse şehvetleri terk etmeye daha yakındır. Ebu Assar el Kasamli'den hanımı Ümmül Kasım el Kebir'e Ondan da İbnü'l Arabi rivayet ediyor. Dünya nefistir diyordu. Ebu Hassan sanki şunu söylemek istemiştir. Dünyada zahitlik nefis hakkında zahit olmaktır. Bunun da manası nefsin şefvetleri ve sevdikleri hakkında zahit olmaktır. Bu da insanın Allah'ın zikrinden alıkoyduğu içindir. Ebu Süleyman et dedi ki vera jüfte göre neyse rızaya göre de kanaat odur. De ki bu rızanın ilk derecesidir. Bununla kanatı kast ediyordu. Vera da züftün ilk derecesidir. Ebu Said İbnül Arabi diyor ki Ebu Haşim el-Megaziliye züft nedir diye sordum. O da dedi ki züft amelleri koparmak gerektiği gibi gayret etmek ve rahatı ter terk etmektir. Kim kalbinin rahatı, dininin selameti ve nefsini korumak için dünyayı terk ederse bu güzeldir. Dünyadaki makamını korumayı ve rahat yaşamayı terk etmedikçe ve itaat için çaba sarf etmedikçe insan zahit sayılmaz. Ebu Sehma anlatıyor. Bir zaman ben İskenderiye ile Fustat arasında at üzerinde bir yolculuktaydım. Bir de karşımıza at üzerinde olan bir adam çıktı ve bana dedi ki, siz aranızda zülftü nasıl anarsınız? Dedim ki dünyanın yükünü terk etmek. Dedi ki hayır, Zü kişinin Allah'ın kendisine merhamet edeceği yeri bilip oraya çekilmesidir. El Hasan İbn-i Abdülaziz El-Cerevi der ki, Ebu Sehma El-Kelbi dünya hayatında hakim olmadan önemli bir dereceye ulaşmıştı. Sonra zürt hayatını yaşamaya azmetti ve bunun hepsini terk etti. İbadet ve riyazete yöneldi. El-Harif ibn Miski'nin bana haber verdiğine göre bir keresinde İskenderiye'den yola çıkmış ve bir yerde konaklamıştı. Burada dedi ki Allah'a hamdolsun meliklerin padişahların sohbetinden kurtulup rahat erdik. Dilediğimizde yolculuğumuza çıkıyor, dilediğimizde de dinlenip istediğimizi yapıyoruz. Selman ibn Ebu Muti der ki zülh üç şey üzerinde bina olunmuştur. İlki amelini ve sözünü Allah için halis kılman. Bununla dünyalık olan bir şeyin istenmemesi. ikincisi uygun olmayan ameli terk edip uygun olan salih amelin işlenmesi. Üçüncüsü helal olan şeyde bile züfte riayet edilmesi. Bu nafiledir ve de züftün en küçük derecesidir. Rabia İbni Abdurrahman'dan Umare İbni Gazya naklediyor. Bir adam Rabia'ya ey Osman'ın babası zahidliğin başı nedir dedi. O da şöyle dedi. Eşyayı helalinden elde etmek ve yine onu hakkı olan yere koymaktır. Yusuf ibn Espat şöyle derdi. Kim eziyetlere karşı sabredip şehvetleri terk eder ve yediği ekmeği helalinden yerse züftün aslına sarılmıştır. Osman ibn Ömer'e diyor ki, Alimlerin bazıları derlerdi ki dünyada zahiplik, rahat etmeye karşı sıkıntı duymak ve nefsin dünyaya teslim olmasına karşı çıkmaktır. Bu makam daha önce zikredilen makamlardan daha üstündür. İbrahim i̇bn Selem'e dedi ki ben İbn-i şöyle dediğini işittim. Kim dünyadaki hazrı ahiret hazrına tercih ederse yarın nefsinin elde edeceği haz hakkında hata etmiştir. Dünyaya karşı sabretmek dünyaya karşı zühtün başıdır. Ali İbn-i Ebu Meryem diyor ki bazı alimlere züht hakkında soruldu. Dediler ki Zült'ün en küçük mertebesi birimizin evinde oturmasıdır. Eğer evinde oturuşu Allah rızası içinse evinde otursun yoksa dışarı çıksın. Eğer dışarı çıkması Allah'ın rızası için değilse evine geri dönsün. Evine dönmesinde Allah'ın rızası varsa dönsün. Bu da olmazsa yeryüzünde seyahate çıksın ve malını Allah yolunda harcasın. Eğer malını harcamakta Allah'ın rızası varsa harcasın. O da olmazsa malını elinde tutsun. Eğer malını elinde tutmasında Allah'ın rızası varsa ya hayırlı konuşsun yoksa sussun. Ona bu çok zordur. Denilince dedi ki işte Allah'a giden yol budur sakın yanılmayın. Adının alınmasını istemeyen birisi dedi ki züld gerekmeyen şeylerin hepsini terk etmek ve gerekenle amel etmektir. Allah'ın emrettiğini emreden, yasakladığını yasaklayan yoldan sakınan ve veya onda zahitlik eden ya da onu kınayan bunu bir hizmet için yapmıyorsa bunun dışında olan her şey gerekmeyen şeylerdir. Bunu terk etmek züftün eğer karşısına iki şey çıkarsa bunlardan en uygun olanı vaktinde yapmalı. Bu ister konuşmak veya susmak olsun ister bir hareket itaat ya da isyanla bir duruş olsun. Bunun hepsi gerekmeyeni terk etmektir. Veli ki kendisine duyulan ihtiyaçtan önce mübah dahi olsa. İbrahim İbn Reca diyor ki İbnus sen bakın şöyle derken işittim. İnsanlar üst sınıftır. Zahitler, sabredenler, rahbet sahibi olanlar. Zahit olan kalbinden sevinçlere, üzünlere bağlanışlara karşı çıkmıştır. O dünyadan kendisine gelen herhangi bir şey için sevinmediği gibi dünyadan elini geçmemiş olandan ötürü de üzülmez. Ne zorluğa ve ne de kolaylığı önemsemez. İşte bu kimse züftünde zahit olandır. Ahmet İbni Ebu'l Havvari diyor ki Ebu Sufyan Er Eyniye akıl sahibi olan insan için Allah'ın kınayıp da kendisinden kaçınması gereken dünya hangisidir diye soruldu. Dedi ki dünya hayatında sırf dünyalık elde etmek için elde ettiğin şey kötüdür. Dünyada elde edip de kendisiyle ahireti istediğin her şey dünyadan değildir. Ahmet ibnil i Ebil Havvari dedi ki, bu sözü Mervan'a sordum dedi ki, fıkıh Ebu Saffa'nın dediği gibidir. i̇bn Abdurrahman dedi ki, bazı alimlere fakirliği en çok ne giderir diye soruldu. Dediler ki zülh. Zülh nedir denilince ilim dediler. Peki dünya ile ahiret arasında yüce olanın, aşağılık olanla talep eden adam nedir? Denildi ki bu başlı başına başka bir afettir. Dediler ki dünyaya ait olan bir şey hakkında tefekkür yürütmeyi terk etmektir. Abdullah razı dedi ki, hikmet sahibi alimlerden bazıları şöyle demişlerdir. Zült sene Allah'ın zikrinden koymayan şeydir. Bazıları da dediler ki zült şehvetleri terk etmektir. Ahmet İbn-i Havvari diyor ki, ben Ebu Süleyman Etterani'den işittim diyordu ki, Irak'ta alimler zühtün ne olduğu hakkında istilaf etmişlerdir. Onların kimi zühtün insanlarla karşılaşmaktan hoşlanmama olduğunu söylerken kimi de şehvetleri terk etmektir demişlerdir. Hepsinin de sözleri birbirine yakındır. Ahmet İbni Ebu'l Havvari dedi ki, kim insanların teveccühünü terk ederse o şehvetleri daha çok terk eder. Yahya İbni Eyyub Ebu İsmail El-Gasriki'den Ebu yeni şöyle dediğini rivayet ediyor. Dünyada zahit olan kimse, bu kimse velev ki hırsla onun üzerine çullanmış olsa bile, dünya hayatında ancak helal kazançtan razı olandır. İnsanların dünyada en çok isteyenleri ise, velev ki ondan yüz çevirmiş gibi görülseler dahi, kazandıklarının helalden ve haramdan mı olduğuna bakmayan kimselerdir. Dünyada insanların en cömerti, Allah'ın hukukunu yerine getirmede en cömert olandır. Ve ki insanlar onu bunun dışındaki şeylerde cömert görseler dahi. Sufyan Es-Sevri Rahimullah şöyle dedi. Bazıları zahit hakkında dediler ki o dünyadan haram elde etmeyendir. Bakiye diyor ki ben Akil İbni Müdürk Es-Sülemi ve Süleyman İbni Selim El-Kinani'yi şöyle derken işittim. Dünyada sana yarayan bir şeyi almak dünya sevgisindendir. Dünyada ihtiyacı olan bir şeyi terk etmenin yerini kapatacak şeyi terk etmek de dünyada zülhtür. Yusuf İbni Esbat'a zülht hakkında soruldu. Dedi ki zülht öncelikle Allah'ın sana helal olarak verdiğinde zahit olmaktır. Allah'ın haram kıldığını istediğin zaman Allah sana azap eder. Bununla haramların terkinin farz olduğunu kastediyor. Ahmet İbni Ebil Havvari anlatıyor. Ebu Süleyman dedi ki Zahid hiç kimseye bana bir damla su ver demeyendir. Ebu Süleyman dedi ki, Zahid dünya damının bırakıp huzura eren değildir. Bu ancak rahattır. Zahid kimse dünyanın damını bırakıp onda ahiret için yorulandır. Dünyaya karşı Zahid olduğu gibi onda rahat etmeye karşı da Zahid'dir. Dünyada ve dünyadaki nimetlere karşı da rahat olmak da züftür. Ahmet İbni Ebu'l Havvari diyor ki Ebu Süleyman'ın Ebu Saf bana şunu sorduğunu duydum. Züftün ilk haddi nedir? Dedi ki dünyayı küçük görmektir. Ebu Süleyman dedi ki eğer sana göre ilk hat bu ise o bana göre züftün son haddidir. Dünyayı küçük görmek dedi ve sonra yanından kalkıp onu terk etti. Sonra dedi ki bu sözleri benden duy. Ben bu manayı tanımlayanların bilgisine sahibim. Kişi herhangi bir şeyde zahitlik eder, Sonra nefsini onun peşine takar, istediği gayeye ulaşınca da onu küçük görür. Ebu Süleyman adama dedi ki, ben ne rıza ne de zül ve ne de vera için bir hat sınır tanımıyorum. Ben bunun bir tarafını bilirim dedi. Ben de bu sözü Süleyman'a söyledim. Dedi ki, fakat ben rızanın haddini biliyorum. Kim her şeyde Allah'tan razı olursa o rıza makamına ulaşmıştır. Ben züftün de haddini biliyorum. Kimde de her şeyde zahit olursa o zülhtün haddine ulaşmıştır. Ben veranın da haddini biliyorum. Kim de her şeyde verada bulunursa o veranın haddine ulaşmıştır. Ben ilme intisap eden bir cemaatten duydum. Bu sözün aynısını söylüyorlardı. Zülhtün ilk derecesi dünyanın değerini kalpten çıkarmaktır. Son hattı ise dünyanın tüm değerinin kalpte hiç kalmayacak bir şekilde çıkması, insanın kalbinde ona yönelik hiçbir isteğin gelmemesi ve onda zahitlik etmeyi bile düşünmemesidir. Çünkü istek ve zürt ancak kalpte değeri olan bir şey hakkında olur. Ahmet İbni Ebil Havvari diyor ki, Ben Ebu Musa'ya dünyada zahitlik nedir diye sordum. Dedi ki, eline geçmeyen için üzülmemen, ondan sana gelene de sevinmemendir. Ahmet i̇bn Ebu ebul Havvari diyor ki, ben Ebu Süleyman'ın şöyle dediğini işittim. Dünyada zahitlik iki tabakadır. Onlardan kimi dünyada zahitlik eder, bu kimseye dünyada ahirete ait rahatlığa açılmaz. Orada O orada nefsi dünya şehvetlerinden umudunu kesmiş olarak ikamet eder. Orada ahiretin rahatlığını arzulamasından dolayı hiçbir şey ona ölümden daha sevimli değildir. Onlardan kimi de dünyada zahidlik eder ve ona orada ahiretin rahatlık kapısı açılır. Ona hiçbir şey Allah'ın zikrinden lezzet almak için dünyada kalmaktan daha sevimli değildir. allah Teala kitabında şöyle buyuruyor. Kalpler Allah'ın zikriyle tatmin olmaz mı? Rab suresi 28. ayet. Bir de Allah'ı zikretmeye rağbet et. Çünkü Allah-u Teala beni zikredin anın ki ben de sizi zikredeyim buyurmuştur Bakara suresi 152. ayette. Denildi ki bu ayetin manası beni bana itaat ederek anın ki ben de sizi rahmetimle anayım. El-Atebi dedi ki babamın yanında züt hakkında konuştular. Onların arasında Ebu Vail el Neşeri de vardı. Dedi ki zahit kimse hiçbir zaman karal kılmanın tadına varamaz. Onun ailesi de bunun tadını alamaz. Onlar sanki bir gecede yaşıyorlarmış gibi yaşarlar ve gündüzü de zor güç getirirler. Neredeyse dünyanın şahidi, ahiret şahidinin şahitlik etmesinden kaybolacak. Bununla Allah için olan ibadet ve zikrin devamlılığı arzı, arz ediliyor. Yunus İbni Ubeyd diyor ki Amir İbni Kaş dünyayı dört kısmı ayırırdı. Mal, kadınlar, uyku ve yemek. Dedi ki mal ve kadınlara gelince benim ne mala ne de kadınlara ihtiyacım yoktur. Diğerlerine gelince Allah'ın adına yemin ederim ki ben kaygımı tek kaygı haline getireceğim. Said İbni Amir merhum El-Kudai'den o da Melik İbne Attaf El-Laysi'den naklediyor. Dedi ki Amir'i rüyamda gördüm. Ona dedim ki amellerin hangisi daha faziletli gördüm. Dedi ki kendisiyle Allah'ın rızası istenmiş olan amel. Bu zülhtendir. O da ihlas babındadır. Her şeyde zülht sahibi olmak için de ihlas mutlaka gereklidir. Esma İbni Ubeyd dedi ki, Amir İbni Kaş şöyle dedi. Vallahi ben eğer güç yetirebilsem kaygımı tek kaygı haline getireceğim. El Hasan dedi ki, Kabe'ni Rabb'in and olsun ki o buna güç yetirdi. Bu züht hakkında söylenendir. O da tüm gayeleri tek gaye haline getirmektir. Yani Allah için gaye edinmektir. Zühtün gayesi de budur. Aslında ne dünya ne de ahireti anmak zühtün gayesi değildir. Dünyanın değeri hakkında zühtte bulunmaktır. Bu dünyada zahit olmak onun değerini kalpten çıkarmak ve ona buz etmektir. Eğer bu değer verme Allah için değilse dünyadan uzaklaşır. Bu da ancak kaygısı sadece Allah için olduğundandır. Malik İbni Dinar dedi ki, Zülh güç yetirdikten sonradır. Bunun üzerine ona şöyle denilmiş, Sen zahitsin. Dedi ki ben nasıl zahit oluyormuşum. Bakın benim bir cübrem ve elbisem var. Zahit ancak Ömer İbni Abdülaziz'dir. Dünya ona geldiği halde o onu terk etti. Katar İbni Hammad İbni Vatip diyor ki, Babamdan duydum diyordu ki Malik i̇bn Dinar şöyle dedi. Diyorlar ki Malik zahit, zahiptir. Malik'in bir cübbesi ve bir de elbisesi olduğu halde Malik nasıl zahit oluyormuş. Zahit ancak Ömer İbn-i Dünya ona ağzını açmış olarak geldiği halde o onu terk etti. Bu ise mahsurlu olanın hepsinin terk edilmesidir. İhtiyaç ve zaruret olmadan helali dahi terk etmektir. Dediler ki acıkmadan yemek yer veya susamadan su içerse yahut uykulamadan önce uyursa veya ihtiyaç olmadan cinsi ilişkide bulunursa o kimse dünyadan lezzet almaya yani telezüze yönelmiştir. Sonra rahatı terk etmeden ve bırakmada zült gelir. Bu da tüm vaktin ibadet ve zikirle meşgul edilmesidir. Eğer böyle değilse onun hala zültten tamamlayamadığı bir şey vardır. He kaza durum insanlarla olan ilişkide, sözde konuşmada ve vacip gerekli olmadan işlediği her şey hakkında da böyledir. Bu durumda o kimse dünyaya meyil etmiştir. Bu da lüzumsuzdur. Dünyanın kendisi zaten gereksizdir. Ancak ondan ahiret için istifade edeceği şey bundan müstesnadır. Dediler ki bu nasıl olur? İnsan iyi olan amelleri nafile olarak işlese ne olur? Zira vakit içerisinde bunun, bunun mutlaka olması gerekir. Tıpkı üzerinde borç olup bu borcunu gelecek bir başka vakti bırakan kimsenin yaptığı gibi. Yahut da vaktin girmesiyle kılması gereken bir namazı kılmaması veya gücü yettiği halde etmemesi gibi. Alimler bir kimsenin herhangi bir hastalıktan tedavi görmesi hakkında ihtilafa düştüler. Bazıları dediler ki bu sadece sağlıklı olmakla dünyada yaşamak içindir. Diğerleri ise dediler ki bu onun niyetinin gücüne bağlıdır. Eğer o dünyada baki kalmak, sağlıklı olmak ve bu sıkıntıdan kurtulmaya niyetlenmişse bu da dünya sevgisindendir. Eğer bunu Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve ona itaat etmek için yaparsa bu da onun niyetine göredir. Dediler ki bir adam yemek, içmek, giyinmek ve lezzet almak için dünyayı talep etse, diğeri de dünyayı kalbinin ve bedenin rahatlığı için terk etse ve vaktini boş geçirecek rahatlıktan zevk alsa, her ikisi de zahit değildir. Dünyayı terk eden bu niyetten başka bir niyetle terk edinceye kadar ya dünyayı kendisine hayretten alıkoyması için terk eder yahut da Allah-u Teala'nın dünyayı kınadığı için ondan kurtulmak ister ve onda zahitlik eder, bu da onun niyetine göredir. Dediler ki dünyayı terk ettiği halde kalbinde dünyanın bir değeri ve yeri olsa dahi bu insan o zaman amel eden faziletli bir mücahit hükmündedir. Sadece terk etmekle zahit olmaz. Bu alimlere göre züht dünyanın değerinin kalpten çıkmasıdır. Zira o hiçbir şeydir, işte zürt budur. Zürtün kısımları arasında önderlikte insanlara iyi görünmek, onlarla konuşmak ve onlarla ilişkiler kurmakta zürt vardır. Zühtün ilk basamağı haramda zühttür. Sonra mübahta züht, Zürtün derecelerin en yücesi bollukta, zülhtür. Bu ihtiyacının olmadığı şeylerde zahiplik etmendir. Bu da Allah'ın sana emrettiği ve seni Allah'a yaklaştıran yani mutlaka yapman gereken ameller hariç senin için gereksiz olan her şeyde zülhte riayet etmendir. Bu ise sana gerekmeyeni ve seni ilgilendirmeyen şeyi terk etmektir. Bir cemaat dediler ki kadınlar da bu söylenen şeyler gibidir. Kadını sevdiği ve onu arzuladığı halde onun evsiyle mücadele etmek ve ahlakına sabretmek için terk ederse bu kimse zahittir. Diğer bazıları da dediler ki o kadını terk etmekle beraber onun onu istemeyi de terk etmedikçe zahit olamaz. Bu da onun değerinin kalbinden çıkmasıdır. Kadının kalpten değerinin çıkması hususunda mübah olan cihetle ondan yararlandığı halde kalbinin onu sevmemesi durumunda da ihtilaf ettiler. Bir topluluk dedi ki Kadın sevgisinin aşırısının kalpten çıkmasıyla onun zülhü tamamlanmıştır. Belki ondan faydalansa bile. Bir cemaat dedi ki onun değeri kişinin kalbinden çıkmış olmakla beraber ondan faydalanıyorsa onun zülhü eksiktir. Ancak kadından yararlanan bunu itaat için yapıyorsa bu durum müstesnadır. Yahut mutlaka gerektiği kadarıyla yetiniyorsa bunu da terk ettiğinde Nefsinin ondan başkasına etmesine güvenmeyen kişi de bundan müstesnadır. Tıpkı insanlığın gereği olarak gıdaya, uykuya, giyime ve kadınlara olan ihtiyacı kadarıyla yetinmesi gibi. Çünkü insan nefsi buna yapkın olarak yaratılmıştır. Bunun kötü olanı insanın ihtiyacından fazla olanını, insana olan lezzetleri elde ettikten sonra mübah olsa fazlasını kullanmasıdır. Biz diğer toplulukta şöyle demiştir. Mübah olanı elde eden zülhtün dışına çıkmış sayılmaz. Tıpkı yasak olanı elde ettiğinde zahit sayılmadığı gibi. Diğer bir cemaat de şunu söylemiştir. Kişinin elde ettiği veya müdahale ettiği şey yasaklanmış haram ya da emredilen helaldir. Veya hakkında susulmuş olan mübahtır. Harama gelince bunun hakkında söz söylemeye gerek yok. Helal ve mübah'a gelince Buna da niyet olmadan müdahale edemez. edemez. Niyette ya itaat etmek içindir ya da kınanmış olandan olup sonradan günah işlemeye dönüşen bir şeydir. Yahut da hakkında bir şey söylenememiştir. Yaptıklarını niyeti olmadan işleyen kimsenin yaptığına kötü denmez. Kim yaptığı şeyleri bir niyetle yaparsa yaptığı niyetine göredir. Bazıları da dediler ki, kişi yaptıklarını niyetsiz olarak yaparsa o eksik bir insandır. Zira kulun bir ameli, ya emredilmiştir ya da yasaklanmıştır. Kişinin emir ve yasa gözetmeden yaptığı şeyler kendisini ilgilendirmeyen vicimsiz şeylerdir. Bunun terki daha faziletlidir. Terki daha hayırlı olunca onu işlemek eksikliktir. Said ibnü Beri Ömer ibnü Hattab radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet eder. Zaidlik kalp ve beden için rahatlıktır. Sizin görünümüz görünmürüz ondan ne kadar da uzak. Musa ibn Ali diyor ki babamı şöyle derken işittim. Ben Amr İbni Ası Mısır'da insanlara hutbesinde şöyle seslenirken duydum. Sizin hal ve hareketleriniz nebinizin sallallahu aleyhi ve sellemin hediyinden ne kadar uzak. Ona gelince o sallallahu aleyhi ve sellem insanların dünyada en zahit olanıydı. Siz ise dünyayı en çok isteyenlersiniz. Asım el Ahbel diyor ki bana ulaştığına göre Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma bir adamın şöyle dediğini işitir. Dünyada zahit olarak ve ahireti arzlayanlar nerede? Bunun üzerine Abdullah İbn Ömer Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebubekir es-Sıddık radıyallahu anh'ın ve Ömer radıyallahu anh'ın kabrine geldi. Bunlar hakkında mı soruyorsun dedi. Cafer İbn Ahmed diyor ki ben Ebu Mushir'i şöyle derken duydum. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ne dünyayı arzuladı ne de dünya onu reddetti. Ne dünya Ebubekir radıyallahu anh'ı reddetti ne de o dünyayı reddetti. Dünya Ömer radıyallahu anh'ı arzularır ama o dünyayı terk etti. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından daha çok oruç tutuyor, daha çok namaz kılıyor ve daha çok cihat ediyorsunuz. Halbuki onlar sizden daha hayırlıdırlar. Dediler ki peki bu neden böyle oluyor? Ey Abdurrahman'ın babası. Dedi ki onlar dünyada sizden daha zahit ve ahiret için sizden daha çok istekliydiler. Ebu Vakit Epleysi dedi ki tüm amelleri işledik. Ancak ahirete elde etmek için dünyada zülkten daha hayırlı bir amel bulamadık. Yine Ebu Vakit şöyle demiştir. İmanın ahlakına Zült'ten daha çok yardımcı olan bir şey görmedik. Abdullah İbni Mübarek der ki, açlık ve zült gibi ibadette insanı güç veren bir şey görmedim. Mada Sebael Mavsili'ye sordu. Ey Ebu Muhammed zült olan onları nereye götürdü? Der, dedi ki o da Allah'a dostluğa dedi. Fudal İbni İyad diyor ki, şerrin hepsi bir eve konuldu. Hayırın hepsi de bir eve konuldu. Anahtar da dünyada zülhte verildi Osman İbni Umer der ki vera dünyada kulu züfte erdirir zülhte insana Allah'ın sevgisine Abdülaziz el Kureyşi diyor ki Sufyan Es-Sevri'yi şöyle derken duydum Zahit olmaya dikkat et ki Allah sana dünyanın ayıplarını göstersin vera sahibi ol ki Allah hesabını hafifletsin seni kuşkuya düşüreni bırak kuşkuya düşürmeyeni al şüpheli şeyleri yakın bilgiyle savuştur ki dinin selamette olsun. Abdullah İbni Mübarek diyor ki bize Hüveyt İbni Sahip o da dedi ki bize El Hasan rivayet etti ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından bazıları şunu sormuşlar. Öyle şeyler var ki bizim canımız çektiği halde onlara güç yediremiyoruz. Acaba bunda bizim için bir ecir var mıdır? O da sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bunda ecir sahibi olmayacak da ne de ecir sahibi olacaksınız. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyurmuştur. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs aranızda mallarda ve çocuklarda çoklukla bir övünmedir. Hadis suresi 20. ayet. Kim dünya hayatını ve onun süsünü arzu ederse onlara amellerinin karşılığını orada tamamen veririz. Onlara bu hususta zarara zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette ateşten başka bir şeyleri olmayacak kimselerdir. Orada işledikleri şeyler boşa gitmiştir. Zaten yapa geldikleri de hep batıldır. bu Suresi 15-16. Ayet Kim ahireti ister ve onun için gereken çabayı mümin olarak gösterirse, işte onların çabalarının karşılığı şükredilmiş olarak kendilerine verilecektir. Onlardan her birine Rabbinin bağışından nimetinden veririz. Rabbinin bağışı asla engellenmiş değildir. İsra suresi 19-20. ayet. Gerçekten ahiretin dereceleri daha büyük ve derecelendirmede de daha büyüktür. İsra suresi 21. ayet. Kadınlara, oğullara, kantan kantan yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, Hayvanlara ve ekimlere duyulan tutkulu şehvet insanları süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metahıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Ali İmran suresi 14. ayet. De ki size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında içinde temelli kalacakların altından ırmaklar akan cennetler tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Ali İmran suresi 15. ayet. İman eden o kimse dedi ki Ey kavmim bana uyunuz. Sizi doğruluk yoluna ileteyim. Ey kavmim bu dünya hayatı ancak bir tadımlık şeydir. Gerçekten karar yurdu ancak ahirettir. Gafir suresi 38-39. ayet. Karun tüm ziynetiyle kavminin karşısına çıktığında dünya hayatını isteyenler Keşke karuna, karun'a verilen bir misli bize de verirse dediler. Gerçekte o çok büyük bir nasip sahibidir. Kendilerine ilim verilenler ise dediler ki Yazıklar olsun size. Ahirette iman eden ve salih amel işleyen için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Onunla da ancak sabırlı olanlar karşılaşacaklardır. Kasas suresi 79-80. ayet. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Ahiret yurdu ise gerçekten korkanlar için daha hayırlıdır. Hiç mi? Akletmiyorsunuz. Enam suresi 32. ayet. Onun için sen zikrimize iltifat etmeyen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüphesiz ki senin Rabbin evet kendi yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayette olanı da çok iyi bilir. Necim suresi 29-30. ayet. Bu hitap ve tehditin bazı kafirlere yönelik olsa bile Allah azze ve celle bu ayeti kerimelerde dünyayı kınadığını açıkça belirtmiştir. Kafirleri dünyayı ahirete tercih etmelerinden ötürü cehennem azabıyla korkutmuş ve müminleri de dünyayı ahirete tercih etmelerinden dolayı kınayarak uyarmıştır. Bu ayetleri zikretmekteki gayemiz Allah'ın dünyayı kınadığını bize getirmek içindir. Allah'ın Resulü'nün sallallahu ve sellemin sünneti Allah'ın kitabına açıklayıcıdır ve Allah Azze ve Celle'nin muradına dalalet eder. Muhammed İbni Münkedir Cabir İbni Abdullah'tan naklettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dünya lanetlenmiş ve onda da Allah için olmayan her şey lanetlenmiştir. Hadisi Ebtir Müzü Süneli'nde Ebu Hureyye radıyallahu anh rivayet etmiştir. Hadis şöyledir. Dünya melundur ve onun içinde olanlar da melundur. Ancak Allah'ın zikri hariç. Bir de o zikre dahil olan alim ve ilim öğrenen de bundan hariçtir lafzıyla. Hadisin senedi Hasem'dir. Yine hadisi i̇bn Mace Süneli'nde 4112'in oğlu hadis el beyhag şu Şuaibud-i İman'da 1708 nolu hadis, Es suiti Cami'l-Ehadis'te 4. cilt 150 nolu hadis, 160 nolu hadis, El-Eysem-i Mecmu'a-i 10. cilt 222 nolu hadis, Ebu Derda'dan Hasan bir senetle rivayet etmiştir. Bu hadisi ayrıca Mihran Sufyan'dan, o da Muhammed İbn-i o da babasından, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmişlerdir. Halil i̇bn Madan, Ebu Derdağ'dan bu hadisi rivayet ediyor. Dünya, Allah'ın zikri ve ona dahil olan şeyler hariç lanetlenmiştir. Es-Suiti, Camii'l-Ehadis dördüncü cilt 159. No'lu rivayet. Şerf bin Haşşeb'in Ubad eden merti olarak yaptığı bir rivayet de şöyledir. Kıyamet günü dünya getirilir ve denilir ki ondan Allah Azze ve Celle için olanı ayırın ve diğerini cehenneme atın. Bunu da Es-Suiti camil hadiste 8. cilt 21. nolu hadis Ebu Hureyye radiyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Fudal bin İyad'ın dediğine göre İbni Abbas radiyallahu anhuma demiştir ki dünya kıyamet günü çirkin bir koca kadın olarak getirilir. Tırnakları uzunca ve masmavidir, yaratılışı çirkindir, tüm insanlara görünür. Denir ki bunu tanıyor musunuz? Derler ki onu bilmekten Allah'a sığınırız. Denir ki işte bu kendisi için birbirinizi doğradığınız dünya, onun için sıla rahminizi kestiniz. Ondan ötürü birbirinizi kıskandınız ve birbirinize kim bağladınız? Valdandınız. Sonra dünya cehennem ateşine atılır ve şöyle bağırır. Ey Rabbim, nerede benim ardımdan gelenler ve dostlarım? allah Teala der ki, onu onun peşinden gidenleri ve ortaklarını cehenneme atınız. Malik İbn-i der ki, dört şey vardır ki, bu dört şey şekavet, betbahlık alametindendir. Kalp katılığı, göz katılığı, uzun amel sahibi olmak, dünyayı elde etmeye karşı hırs sahibi olmak. Katedenin Enes radiyallahu anhamadan rivayet ettiğine göre o Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işitmiştir. Kim ahireti dilerse Allah onun dünyalığını korur ve zenginliğini kalbe koyar. Kim de dünyayı dilerse ve tüm ve hırsı istediği dünya olursa Allah onun dünyalığını dağıtır. Fakirliğini iki gözün arasına Bundan sonra da o ancak sabahleyin fakir kalkar ve fakir olarak akşamlar hadisi Tirmid-i de Kitab-ı Kıyama 288'li oğlu Enes radıyallahu hanımadan rivayet etmiştir. Aynı rivayeti Hamman kat o da Enes'ten Enes'ten de Yezid Errakkaş'ı nakletmiştir. i̇bn Yaman diyor ki Sufyan et sevgiden duydum şöyle diyordu Dünyanın misali Bal sürülmüş bir ekmeğin üzerinden geçip de kanadını koparan sinekle üzerinde bir şey almadan geçtiği kuru ekmek gibidir. Ebu Nadre, Ebu Said'den rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizimle ikindi namazını kıldı. Sonra kalkıp konuşmaya başladı. Sonra konuşmasında şöyle dedi. Bilin ki dünya tatlı da yeşildir. Allah sizi orada nasıl amel edeceksiniz diye sınayacaktı. Siz, siz olun, dünyadan sakının, kadınlardan da sakının. Hadisi i Müslim dördüncü 4. cilt 2098'in nolu hadis. i̇bn Ömer diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ümmetin içinde en çok korktuğu üç şey var. Alimin ayağının kayması, münafın Kur'an'a sarılarak mücadele etmesi ve boyunlarınızı vuran dünya. Öyleyse ondan ötürü nefislerinizi suçlayınız. Hadisi Es-Suiti El-Cami'l-Kebir'de 2. cilt 709 no'lu bu hadisin Ebu Nasır El-Sedzi'nin El-Übani'sinin olduğunu zikretmiştir. El-Cami'l-İsrail 277 no'lu hadis Et-Tabarani'nin Ebu adam benzer lafızla rivayet ettiğini söyleyerek El-Heysemi Mecmâ-i 1. cilt 187 no'lu hadis Kesir İbni Abdullah i̇bn Amr İbn-i Aftan zayıf bir senetle i̇bn Ömer radıyallahu anhüme lafzına benzer bir lafızla rivayet edilmiştir. Ez-i Hebi, siyar Alemin Nubelacid, 11 sayfa 445'te Ümmetim için en çok korktuğum alim, dilli her münafıktır lafzıyla rivayet edilmiştir. İbn-i şöyle derdi, Kime dünya kendisine meylinden ötürü bir insana tadını tattırmışsa, yarın ahirette ona kendinden uzak durduğu için acılığını tattıracaktır. Ersubeyd İbn-i Adi Musab radiyallahu o da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet ediyor. Dünyadan sakının zira o taze olan yeşil dal gibidir. Bu isnatla böyle bir hadis bulunmamaktadır. Müslim sayinde 2742 olduğu hadiste Ebu Said el-Hudr radiyallahu anhuma'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Dünya gerçekten tat tatlımsı ve yeşilimsidir. Ve Allah orada hanginizin nasıl amel edeceksiniz görsün diye sizi halife kılmıştır. Öyleyse dünyadan kendinizi sakının ve kadınlardan kendinizi sakının lapsıyla Ahmet bin Hanbel Müsned'in Cilt 3 22 no'lu hadis İbni Hibban sahibinde 3221 nolu hadis. Atayi İbni Eser, Said el-Hudri'den rivayet ediyor. Bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken şöyle dedi. Ben sizin için dünyanın zinetinden korkuyorum. Bunun üzerine bir bedeli kalkıp, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır şer ile gelir mi? Bunun üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Biz de ona sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geliyor sandık. Sonra alnından akan telleri eliyle silerek kendi dedi ki soru soran nerede? Sonra dedi ki hayır ancak hayrı getirir. Baharın bitirdiği nice bitki vardır ki gevizsizlikten ötürü öldürülür. Ancak yeşil otlar yiyen hayvanlar bundan müstesnadır. Onlar karınları şişinceye kadar yer, güneşlenirken dışkısını çıkarır ve işer. Miskinlere, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine veren ma sahibi ne güzel insandır. hadis buhari Muharir cilt 3. cilt 327 nolu hadis. Müslim Sayı 2. cilt 728-729 nolu hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Böyle veya benzeri biçimde söylemiştir. Bu hadisi Malik Zeyn İbni Eslem'den Atadan ve o da Ebu Said El Hurdri'den rivayet etmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.